Nestağfirullah, nestaizübillah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah, selamu Habeşistan'a iki defa hicet edilmişti. Mekkelilerin tamamı Müslüman olduğu uydurma haberine inanan Müslümanlar, Habeşistan'dan Mekke'ye geri dönmüşlerdi. Ancak geri dönen Müslümanlar, Mekke zulmünün hala devam ettiğine şahit olmuşlardı. Bu esnada Eshab'a yönelik Mekke fitnesinden korkulduğu için Habeşistan'a ikinci defa hicret edilmişti. Bu defa hicret edenlerin sayısı takriben 80 veya 83 kişi kadarıydı. Ayrıca eshab Kiram'ın Habeşistan'da huzur ve güvenlik içinde olduklarını duyan Mekkililer, Necaşi'nin himaye ettiği Müslümanları iade etmesi gerektiği konusunda kendi aralarında ittifaka varmışlardı. Mekkeliler Müslümanların iadesi için Necaşi'ye Amr bin As'ı ile Abdullah bin Ebi göndermişlerdi. Necaşi ise Mekkelilerin isteğini yerine getirmediği gibi belki de İslam ve Resulullah Aleyhisselam hakkında daha sağlıklı bilgi elde etmek için bir grup insanı Resulullah Aleyhisselam'a göndermişti. Sonuç itibariyle Habeşistan hicretinin de Müslümanlar için bir çözüm olmadığını görmekteydik bundan sonra hicret için başka bir yön aramış olacaktı. O da Taif'ti. Resulullah Aleyhisselam'ın Taif seferi dini, siyasi ve stratejik sebeplere mahduf. Çünkü Mekke ortamı Resulullah Aleyhisselam'ı Taif'e gitmeyi zorluyordu. Zira Mekkeliler Resulullah Aleyhisselam'ı tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı. İslami faaliyetler için Mekke'den ümit kesen ve dışarıdan gelen kabilelerden istediği yardım ve himaye teklifi de kabul edilmeyen Resûlullah Aleyhisselam, evlatlığı Zeyd bin Harise'yi yanına alarak, Hz. Hatice'nin vefatından üç ay sonra Sakif kabilesinin desteğini alıp Mekke'ye karşı bir güç oluşturma ümidiyle 70 km uzaklıktaki Taif'e gitmeyi istiyordu. Ebu Talib'in vefatından sonra durumu giderek kötüleşen ve Mekkelilerin boykutuna maruz kalan Rasulullah Aleyhisselam, Mekke'ye karşı Taif'ten yardım ve himaye isteme amacıyla miladi 620 yılının Şevvel ayında Taif'e gitmişti. Rasulullah Aleyhisselam'ın Mekke'ye potansiyel rakip olarak gördüğü Taif'i sığma yer olarak düşünmesinin önemli sebepleri var. Bu sebeplerin başında, Taif'te Resulullah Aleyhisselam'ın anne tarafından akrabası ve güçlü olan Abdiyel oğulları kabilesinin ikamet etmesi, Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Abbas'ın Taifliler üzerinde ticari ve insani anlamda büyük bir nüfuzunun olması, Taif'in tarım ve iklimce zengin ve müsait olması ve Haşim oğullarının Taiflilerle olumlu ilişkinin bulunması gibi sebepler geliyor. Bu belde Mekke'nin hakimiyetinde olduğu için Resulullah aleyhisselam Taiflilerin Mekke hakimiyetine karşı çıkabilecekleri ihtimaline inanıyordu. Taifin güçler dengesinde Mekke ile boy ölçüşecek güçte olması ve Taifin İslam olması halinde Mekke zulmünün azalıp İslam'ın daha çok yayılacağı düşüncesi de Allah Resulü aleyhisselamı Taif'e sevk etmiş olabilirdi. Allah Resulü bu sebep ve düşüncelerle Taif'e gidip Taif'in ileri gelen ve aynı zamanda kardeş olan Abdiyelil bin Amr, Habib bin Amr ve Mesud bin Amır'la görüştü. Bu üç şahsın Resulullah Aleyhisselam'ın himaye ve yardım isteği karşısındaki sözleri olumsuz olmuştu. Allah Resulü Aleyhisselam nübüvvetin 10. senesinin şevval ayında taşlama ve hakaretlere maruz kalarak üzünlü bir şekilde Taif'ten ayrılmıştı. Çaresiz kalan Resulullah Aleyhisselam şikayetini Allah'a arz ediyordu. Netice itibariyle amacı İslami bir topluluk oluşturma ve iyilik olan Resulullah Aleyhisselam Taif'ten eli boş olarak dönmüştü. Mekke'ye bile başkalarının himayesi altında girmek zorunda kalmıştı. Artık bundan sonra hicret için başka yer ve yollar denenme süreci gerekiyordu. Artık bundan sonra hicret için başka yer ve yollara bakması gerekiyordu. Mekke'de yaşam Müslümanlar için zorlaşınca Resulullah Aleyhisselam mesajını Mekke dışına çıkarmak için haç kafilesiyle Mekke'ye gelen kabilelerle tanışıp onları İslam'a çağırıyordu aziz dinleyicilerim. Medine hecitine kadar davetini 15 kabileye arz eden Resulullah Aleyhisselam ancak 16. kabile tarafından kabul görmüştü. Hacca gelen Medinelilerden fert düzeyinde Resûlullah aleyhisselam ve onun mesajına sempati duyan kişi Süvet bin Samit olmuştu. Bu şahsın akabinde Hazreç kökenli olan 6 veya 7 kişilik bir grup Rasulullah aleyhisselamla tanıştı. Bu gruptaki iki şahıs Resûlullah aleyhisselamın dayıları olan Neccaroğlu kabilesindendi. Bu altı kişilik grup Resulullah Aleyhisselam'la karşılaşınca İslam'ın mesajını hemen kabul ettiler. Hazretçilere karşı Mekkelilerle ittifak kurmak için gelen grup, Resulullah Aleyhisselam'ın akrabası olan Süveyd bin Samit vasıtasıyla Resulullah Aleyhisselam'dan daha önce haberdar olmuşlardı. Bu altı kişinin hemen Müslüman olmalarının en önemli sebebi, bunların Yahudilerin gelecek peygamber diye haber verdikleri kişinin Resulullah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem olduğuna inanmaları, Resulullah aleyhisselama inanıp Yahudilere karşı avantajlı durma gelmek istemeleri ve Medine'de Evs ve Hazreç kavgasının ancak Hazreti Peygamber tarafından ortadan kaldırılabileceğini olan inançlarıydı. Bu grubun Resulullah Aleyhisselam'a olan sempatileri ve ona yönelik olan beklentilerinin temeli de onların daha önce Rasulullah Aleyhisselam hakkında Resulullah Aleyhisselam hakkında çok olumlu haber aldıkları nedenine bağlayabiliriz. 6 kişilik grup Müslüman olup Medine'ye dönünce Resulullah Aleyhisselam'ın mesajını herkese iletmişlerdi. Sevgili dinleyicilerim, Böylece İslam ilk defa bu grup vasıtasıyla Mekke dışına taşınmış oluyordu. Demek ki esas mesele sayının azlığı değil, samimiyetin zirvede oluşu. İman kuvvetlenince, samimiyet ihlas zirveye ulaşınca, nice azlar çoklara galip geliyor. Hak tek kişiyle de gelse, binlerce batıla galip gelmeye her zaman müsait olmuş tarih boyunca. Aziz dinleyicilerim, itaat etmeye söz vermek anlamına gelir biat. Birinci akabe biatı Mekke ile Mina arasında bulunan ve akabe denilen yerde hacca gidenlerin şeytan taşlıyoruz dedikleri cemaratın hemen çıkışında bulunur. Gecenin geç saatlerinde yapılmıştı Allah Resulü Aleyhisselam döneminde de. Bu biata katılanların sayısı da 12 kişiydi. Yapılan biata göre bu kişiler hırsızlık yapmayacak, Allah hiçbir şey ortak koşmayacak ve çocuk öldürmekten vazgeçecek, iyilik yapacak ve hiçbir konuda Resulullah Aleyhisselam'a isyan etmeyeceklerdi. 1. Akabe biatı Müslümanların Medine'ye hicreti ve burasını yurt edinmesi sürecinde atılan ilk adımdır diyebiliriz. Medineliler bu biatla sosyal ve ailevi problemlerini çözmede İslam'ı ölçü alacaklarını beyan etmiş oluyorlardı. Ayrıca birinci akabe biatındaki şahısların Resulullah aleyhisselama seni dinleyip itaat edeceğiz demeleri, bunların Resulullah aleyhisselamı dini ve siyasi bir lider olarak kabul etmeleri ve Resulullah aleyhisselamla beraber her türlü sıkıntıya katılmaya hazır olmaları anlamına geliyordu. Kısacası Medine vereye gitmek için kurulacak köprü anlamına gelen bu biat ile Resulullah Aleyhisselam oluşturmak istediği toplumun ve hazırlamayı düşündüğü birlikte yaşama projesi olan Medine Sözleşmesi'nin temelini atıyordu. Çünkü daha sonra hazırlanan anayasa metninin mahiyeti ve gelişen olayların içeriği bu biatle bağlantılı. İkinci Akabe biyatı nübüvvetin 13. yılı bayram günleri ortasında Resulullah Aleyhisselam'la 75 Medine'li Müslüman arasında yapılmıştı. Bu biyatın amacı aziz dostlar zulme karşı güç birliği oluşturmak, İslam devletini oluşturmaya giden yolda siyasi bir yapılanmaya kapı arılamak ve bunu sağlayacak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı Medine'ye gitmesini sağlamaktı. İkinci akabe biatına Resulullah Aleyhisselam'ın zarar görmemesi ve sağlam bir anlaşmanın yapılmasını temin etmek için peygamber Aleyhisselam'ın amcası Abbas da katılmıştı. Hazreti Abbas'ın bahsi geçen biata katılmasının diğer bir nedeni de bu biat sebebiyle Haşim oğulları ve Talib oğullarının miras kalabilecekleri bir Mekke saldırısının önüne geçmek istemesiydi. Hz. Abbas konuşmasında biatın doğuracağı sonuçlar ve Rasulullah aleyhisselama iyi sahip çıkılması gereği üzerine bu sebeple vurgu yapmıştı. İkinci akabe biatının şartları şunlardı. Medineliler çocukları ve ailelerini korudukları gibi Resûlullah aleyhisselamı da koruyacak, darlık ve bollukta, sevinç ve kederde birlikte olacak Resûlullah Aleyhisselam'a itaat edecekler ve doğruluktan ayrılmayacaklardı. Resûlullah Aleyhisselam da kurulan birliktelikten sonra onlardan ayrılmayacağına dair şu ifadeyi kullanmıştı. ''Kanınız, kanımızdır. Düşmanınız, düşmanımızdır. Siz bendensiniz. Ben de sizlerden.'' Resûlullah Aleyhisselam, Medine'liler sözlerine sadık kalırlarsa onları cenneti vaat ediyordu. Yapılan biatın ne anlama geldiğini bilen Abbas bin Ubade bin Nad'le Medine'lilere bu biatle kırmızı ve siyah insanlarla harp etmeyi kabul ettiğinizi biliyor musunuz deyip bu biatın önemine ve ileride getirecekleri üzerine vurgu yapmıştı. Ayrıca bir Medine'li de Resulullah Aleyhisselam'a ''Bundan sonra şayet güçlü olup galip gelirsen bizi bırakıp kavmine gidecek misin?'' şeklinde sormuştu. Akabe biyatında on iki temsilci seçilmişti. Nakip ise seçilen kabilenin efendisi, reisi ve şahidi anlamına geliyordu. Bunların onu Hazreç, ikisi ise Efs kabilesindendi. Bu nakiplerin her biri bir kabilenin sözcüsü konumundaydı. Yani... Bunlar kendi kabileleriyle Resulullah aleyhisselam arasında temsilci rolü oynuyorlardı. Bunların Medine'deki faaliyetleri sonucunda Medine'de her gün Müslümanların sayısı artıyordu. Nakiplerin yani Resulullah'ın temsilcilerinin seçilmesi önemli olup bu o dönemdeki Arap kabile anlayışının ürünüydü. Belki de önemine binaen kabilelerin temsilcisi olan bu 12 nakibin, Seçimi üzerinde Resulullah Aleyhisselam etkili olmuştu. Medine-İslam devletinin kuruluşunun ilk safhasını oluşturan, Mekke-Medine arasında bir işbirliği ve dayanışma vesilesi anlamı ifade eden ikinci akabe biatı, Müslümanların kısa bir süre sonra Medine'ye hicret etmelerine neden olmuştu. Yine bu biat, Hicaz ve Arabistan'daki zulmü kaldırma prensibi ve İslam için gerekirse, Arap ve Acemlere karşı hep birlikte harp yapmak anlamına gelmekteydi. Akabe biatları ile Medine'de Hz. Peygamberin oluşturmayı düşündüğü toplumsal yapının zemini hazırlanmıştı. Bunun yanında bu biatler sayesinde Resulullah aleyhisselam ve taraftarları sözleşmenin en etkin ve yetkin kesimi oldular. Mekkeliler bu biatların sonucunda çıkabilecek gelişmelerin farkında olacaklar ki Darun Nedvede toplanıp Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeyi kararlaştırmışlardı. İslam peygamberi Müslümanların Habeşistan'ı hicreti ve Taif seferinde umduğunu bulamayınca bu sefer Medine'yi sığınılacak bir melce olarak görmüştü. Görünen o ki Medine siyasi, toplumsal ve dini yapısı itibarıyla hicret için daha mümbit bir mekandı. Mekke'de Müslümanlara yönelik yıldırma ve yok etme politikası hala devam ediyordu. Sahabenin Mekke'de her türlü zulme maruz kalması Mekke'de ümidin kalmadığı anlamına geliyordu. Rasulullah Aleyhisselam hicretle Medine'de lüzumlu olan İslam devletini kurmak, İslam dinini yaymak, Medine'de yerleşeceği zaman Kureş'le daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve bunun bir sonucu olarak Kureyş kervanlarının geçtiği yolları kapatmak istiyordu. Mekke'yi ekonomik anlamda çökertmek ve hicretin parlak bir gelecek vaat ettiği düşüncesi gibi sebeplerle, 22 Eylül 622 yılında Müslümanların tarihinde bir milat ve dönüm noktası olan hicret gerçekleşmişti. Aziz dinleyicilerim, Kur'an-ı Kerim hicret hadisesine geniş bir şekilde yer veriyor. Hicretle ilgili ayetler incelendiğinde, Kur'an'ın hicreti desteklediğini görüyoruz. Ayrıca, Kur'an gücü yerinde olanlara hicreti farz kılarken, mustazaf olarak vasıflandırılan güçsüz kadın ve çocukları hicret mecburiyetinden muaf tutuyordu. Özellikle İslam'ın yayılıp tecessüs etmesi ve Müslümanların özgürce yaşaması için, Resulullah aleyhisselam Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyordu. Hicret için yer olarak Medine'nin seçiliş nedenleri üzerine durmamız gerekiyor. Bu husus Medine vesikasının arka planındaki sosyal yapının vesika üzerindeki etkisini anlamamızı sağlayacak. Resulullah Aleyhisselam yerleşmek için Mekke dışında bir yer arama sürecine girmeye karar verdiğinde ve de rüyasında gidilecek yer olarak Medine'yi görünce ashabına Medine'ye gitmelerini söyledi. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'yi tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri Medine'nin stratejik bir konuma sahip olmasıydı. Çünkü Medine topraklarında Mekke ekonomisinin can damarı olan kervanlar geçiyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın amacı da bu kervanlar vasıtasıyla Mekke ekonomisine darbe vurmaktı. Bunun için Resulullah Aleyhisselam Medine'ye varınca bu kervanların Medine'den geçmemesi için yolun geçtiği arazi sahibi olan kabilelerle güvenlik ve işbirliği anlaşmaları yaptı ve böylece Medine ticaret yolları Mekke kervanlarına kapanmış oldu. Bundan böyle Mekkeliler kullandıkları Şam yolu tehlikeye girdiğinden Irak yolunu takip etmek zorunda kaldılar. Medine'nin hicret seçin, Medine'nin hicret için seçilmesinde Medine'deki dini anlayışın da etkisi vardı. Medine'de Tevrat ve İncil sayesinde insanlar vahiyden haberdardılar. Burada tek Tanrı inancına sahip olmak bir meziyetti. Yani Medine ortamı dinin yaşanması ve intişarı için müsaitdi denilebilir. Yine unutulmaması gereken bir diğer husus, Medinelilerin Resulullah Aleyhisselam'ı çocukları ve hanımları gibi koruyacaklarına dair Resulullah'a teminat vermeleri, Medine'de dini ve siyasi zeminin İslam için hazır olması, temsilciler vasıtasıyla Medine'de birçok önemli kişinin Müslüman olması, Resulullah Aleyhisselam'ın birliği sağlayacak tek kişi olarak görülmesi, onun dört gözle beklenilmesi ve Medine ortamının herkesin herkesle kavgalı olduğu, kaotik bir özelliğe sahip olması gibi sebepler, Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'yi seçmesinin diğer nedenleri olarak anlatılabilir. Farklı din, etnik ve kültürel gruplar için hazırlanan Medine vesikası, Medine sosyal yapısının bir ürünüdür sevgili dinleyicilerim. Bu açıdan vesikayı anlamanın önemli bir yolu da vesikanın imzalandığı dönemde Medine site devletinin demografik, siyasi, kültürel ve ekonomik yapısını iyi bir şekilde analiz etmekten geçer. Çünkü vesikanın rengini, çerçevesini ve amacını belirleyen gerçek Medine'nin sosyolojik yapısıdır. Bu sebeple biz de bu başlık altında sırasıyla Medine'deki nüfus, siyasi, sosyo-kültürel durum ve iktisadi yap yapıyı ele alalım. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicretinin akabinde bir sayım yaptırıp eshabının isimlerini bir sayfaya kaydettirmişti. Yalnız bu sayımın hicretin kaçıncı yılında yapıldığı belli değildi. Bu sayım neticesinde Medine'de 1500 Müslümanın olduğu ortaya çıkmıştı. Bu rakam yine tam net olmayıp bu sayının farklı kaynaklarda azalıp çoğaldığını görmekteyiz. Örneğin Müslim'de geçen bir rivayete göre 628 yılında yapılan Hudeybiye anlaşması esnasında Müslümanların sayısını, Müslümanların sayısını 1400 kişi olarak belirtir. Medine'de tahminen 10.000 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfusun 6.000 kadarını müşrik, 4.000 kadarını ise Yahudiler ve 50 tanesini de Hristiyanlar oluşturmaktaydı. Bu genel tablodan Medine nüfusunun içinde Müslüman nüfusu oranının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Resulullah Aleyhisselam Medine hicret ettiğinde Medine bir şehir görüntüsü arz etmekten uzak olup bir köy görünümündeydi. Şehirde yaşayan farklı gruplar birbirlerinden kilometrelerce uzak mesafede kümeler halinde yaşıyorlardı. Örneğin aşiretten oluşan Yahudilerden Kaynukalılar Medine içinde, Nadirler Medine balniyosunda, Kureyzalılar ise Medine varoşlarında yaşıyorlardı. Şehrin iki büyük ve etkin kabilesinden olan Hazreç sekiz boya sahip Medine merkezinde oturuyor, Efseler ise üç boya sahip olup şehrin doğu ve güney kısımlarında ikamet ediyorlardı. Hicretten sonra Medine toplumunu şu sosyal gruplar teşkil ediyordu. Müslümanlar, Yahudiler ve Müşrikler. Bunun yanında Medine'de elli civarındaki Hristiyanlardan oluşan bir grup da vardı. Medine genel olarak iki büyük kabile olan Evs ve Hazreç arasında ikiye bölünmüştü. Bunlara ek olarak üç büyük Yahude kabilesi mevcuttu. Medine'de asıl hakim olan iki kabile Evs ve Hazreç'ti. Bu iki kabile, Harise bin Salebe'nin soyundandılar. Babaları bir olan bu iki kabile, Yemen'den Medine'ye gelmişlerdi. Bu iki kabileden Nebit, Neccar, Cuşem, Saide, El Harise gibi alt kollar oluşmuştu. Evs ve Hazreç Yahudilerle kavgalı oldukları gibi, kendi aralarında da şiddetli savaşlar da yapıyorlardı. Bu savaşların genel sebebi de rekabet ve nüfus sahibi olma mücadelesiydi. Ayrıca Yahudiler, bu iki büyük kabileyi bir takım oyunlarla birbirlerine düşürüp duruyorlardı. Doğal olarak savaşta, Yahudilerin desteklediği taraf savaşı kazanıyordu. Bu kabileler bu kabileler zaman zaman savaşır ve yenilen taraf uzun süre kendini toparlayamazdı. Hicretten kısa süre önce yapılan savaşta yenilen Evs, Mekkelilerle askeri işbirliği ve ittifak için altı kişilik heyeti Mekke'ye göndermişti. İstenilen ittifak gerçekleşmedi ve bu girişimin akabinde iki kabile arasında vuku bulan Boğaz Savaşı'nda iki tarafta ayı, ağır kayıplar verdiler. Ancak bahsi geçen iki kabile barış getirmesi ümidiyle ve de Yahudilere karşı üstünlük kurma düşüncesiyle Resulullah Aleyhisselam ile tanışıp akabe biatlarıyla Müslüman olması sonucunu doğurdu. Medine vesikasına imza atan diğer bir sosyal grupta Yahudilerdi. Besika da beni af, Benül Haris ve Beni Cevşum gibi Yahudi kabileler ismen zikredildiler. Yahudilerin en güçlü kabilelerinin başında da Kaynuka, Nadir ve Kureyza oğulları gelmekteydi. Bunların dışında 13 Yahudi kabilesi daha vardı. Ancak bunlar pek faal olmayıp kendilerinden söz ettirmezlerdi. Üç büyük Yahudi kabilesinden Kaynuka kuyunculukta, oğulları tarımda, Kureyzağulları ise dabakçılıkta ileri gelmekteydiler. Yahudilerin Evs ve Hazreç ile araları iyi değildi. Kendi aralarında da darmadağınık ve kavgalı olan Yahudiler bu yüzden Arap kabileleriyle ittifak kuruyorlardı. Yine de özellikle üç Yahudi kabilesi güçler dengesinde Evs ve Hazreç'lerle eşit durumdaydılar. Yahudilerin Medine'de siyasi ve iktisadi olarak güçlü olmaları, Arap kabilelerinin birbirleriyle sürekli ihtilaflı ve kavgalı olmalarının sonucuydu. Yahudilerin özellikle iktisadi ve kültürel alanda faal ve güçlü olmaları, içeriden ve dışarıdan onlara itibar kazandırıyordu. Bu durum Arapları kıskandırıyordu. Medine Yahudilerinin kendi aralarında sağlıklı bir hukuk anlayışı ve uygulamaları yoktu. Örneğin, suç işleyen kişi şerefli biri ise ona cezanın yarısı, şayet kişi sıradan biri ise ona tam ceza verilirdi. Yine nadir oğullarını, yine nadir oğulları birisini öldürdüklerinde yarım diyet öderken diğerlerinden biri öldürüldüğü zaman tam diyet alırlardı. Birlikte yaşama projesi olan Medine vesikasının hemen gündeme gelmesi Yahudi evs Hazret mücadelesinin bir sonucu olabilir. Şöyle ki Yahudiler putperest Arapları küçümsüyor ve onları Yahudilerden çıkacak bir peygamberle tehdit ediyorlardı. Evs-Hazreç ise Yahudilere karşı üstünlük sağlama düşüncesiyle Müslüman olup güçlü bir birliktelik kurunca Medine'de güçlü kesim Müslümanlar yani Evs ve Hazreç oldular. Belki de bu yüzden ileride görüleceği gibi Yahudiler Medine vesikasına katılmaya razı olacaklardı. Hatta Yahudiler gelecek peygamberin kendilerinden olmama ihtimaline karşın istikballerinin tehlikeye düşmemesi için Arap kabileleriyle hilf yapma yoluna gidiyorlardı. Örneğin Evs, Kureyza ile Hazireç ise Kaynukaoğulları ile müttefikti. Yahudiler genelde dövüşe cesaret edemedikleri için savaşlara fazla girmezlerdi. Ancak savaşlarda güçlü olanı destekliyorlardı. Örneğin Evs ile Hazreç arasında geçen son savaş olan Boğaz Harbi'nde Hazreçlilere karşı Evs'i desteklediler. Yahudi ve Evs Hazreç dışında Medine'de az sayıda Hristiyan da vardı. Bunların sayısı eli civarındaydı. Hristiyanların başında olan Ebu Amir-er-Rahip adındaki papaz Müslümanlara, Müslümanlara karşı çıkıyordu. Medine'de denge politikasını güzeten ve tarafsızlık imajı oluşturup Medine'de krallığa hazırlanan ve bu amaçla son Evs Hazret Savaşı'nda tarafsız kalan Abdullah bin Übey isimde bir şahıs da mevcuttu. Übey, Kaynuka oğullarının müttefiydi. Übey'in Medine'de bir itibarı vardı ve birçok kişi ona geleceğin lideri gözüyle bakıyordu. Bu şahıs, Resulullah Aleyhisselam'a karşı muhalif gruplarla beraber hareket ederdi. Anlaşılan oydu ki, Übey'in bu tavrının sebebi de siyasiydi. Hazreç kendi kabilesinden olduğu için Übey'e sıcak bakıyordu. Hazreçiler Übey'in kral olması için ona krallık tacını bile diktirmişlerdi. Evs ise kan davaları sebebiyle zayıf olmasına rağmen Übey'in krallığına sıcak bakmıyordu. Bunun nedeni de Übey'in Hazreç kabilesine mensup olması ve bu iki kabile arasında birçok savaşın yapılmış olmasıydı. Çünkü evsilerin nazarında Abdullah bin Ubey, farklı kabilelere karşı eşit mesafede duracak kadar güven vermeyen bir şahıstı. Aziz dostlar, kıymetli dinleyicilerim, Resulullah aleyhisselam Medine'ye vardığında bilindiği gibi Medine'de siyasi bir birlik yoktu. Kabileler arası çekişmeler zirvedeydi. Her kabile, kendi güvenliği için güçlü bulduğu kabileyle ittifak kuruyordu, lobicilik yapıyordu, bugünkü tabirle. Halk hadari olmasına rağmen Medine toplumuna hakim olan düşünce kabile geleneğiydi. Kısacası Medine'de hukuki, iktisadi, dini, ırki, siyasi ve coğrafi bir çoğunluk mevcuttu. İşte Hazreti Peygamber'in Medine'de konfederal esaslar üzerine kuracağı site devleti arz ettiğim bu düzensiz yapı üzerinde olacaktı. Medine'de dini alanda da birliktelik yoktu. Bu şehirdeki dini telakki kabilelerin konumlarının belirlenmesinde, tarafların ilişkilerinin niteliğinde ve aynı zamanda vesikanın şekillenmesinde etkili olmuştu. Medine'de Yahudiler ehli kitapken, Evs hazreç putperesti Yahudiler zaman zaman yakında kendilerine yardım edecek peygamberin geleceğini anlatırlardı. Bunun yanında Medine'de olup Mekke'de çok önceleri Resulullah aleyhisselamla tanışan, ve Resulullah Aleyhisselam'ın mesajını içselleştirip bunu Medine'de anlatan Süveyt bin Samet isminde birisi vardı. Bu durum Medine halkının nübüvvet ve vahiy kavramlarından haberdar olduğunu gösteriyor. Bunu Yahudilerin gelecek peygamberden sık sık bahsetmelerinden anlıyoruz. Diğer yandan Medine müşrikleri her sene Kabe tavafi için Mekke'ye gittiklerinden, Din kavramından haberleri vardı. Ayrıca Medine müşrikleri bir kurtarıcı Mesih beklentisi içindeydiler. Bunların bir kısmı Yahudilerin bekledikleri peygambere tabi olmak için İslam'ı hemen kabul ettiler. Medine'de puta tapmayı reddeden, itikafa giren ve Haniflik dinine mensup Esad bin Zürare ve Ebu Kays bin Sirma gibi insanlar da mevcuttu. Bunların sayısı ve etkinliği oldukça azdı. Medine'deki müşriklik inancı İslam'a karşı koyacak güçte değildi. Hatta Medine ortamında tek tanrı inancına sahip dinlere inananlara hürmet vardı. Medine'deki Yahudiler ehli kitaptan oldukları için putperestlere tepeden bakıyorlardı. Bu Yahudiler Beytül Midras denilen bir kurumda dini tören yapıyor ve burada eğitim görüyorlardı. Haniflik ve Yahudilik gibi monoteist din anlayışlarının Medine'de canlı ve bilinir olması, Buradaki müşrik Arapların vahiy, peygamberlik gibi kavramlardan haberdar olduğunu gösteriyor. İslam'ı kabul etme yönündeki bu hazır olmuşluk hali, İslam'ın Medine'de hemen yayılmasına ve dengelerin değişmesine neden olmuştu aziz dinleyicilerim. Bu gelişme Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın taraftarlarının Medine'de çoğalıp güçlenmelerine ve Resulullah Aleyhisselam'ın imzalanacak olan vesika, Medine vesikasının en güçlü tarafı olmasına zemin hazırlamıştı. Tarihi süreç içinde toplumların ve sosyal blokların birbirleriyle olan ilişkilerinde etkili olan diğer bir olgu ise ekonomik unsurdur malumlarınız. Bu anlamda Medine'de de sosyal ilişkilerin karakterini ve bunun vesikaya yansıyışını, yansıyışını anlamamız için Medine site devletinin ekonomik durumunu kısaca gözden geçirmemiz gerekiyor. Medine bol suyu ve verimli topraklarıyla mümbit bir özelliğe sahipti. Medine'nin asıl yetiştirilen ve en önemli geçim kaynağı Hurma ve Hububat'tı. Medine'nin diğer bir geçim kaynağı ticaretti. Hindistan'dan gelen kervanlar Mısır'a giderken Medine üzerinden geçtiğinden Medine önemli bir ticari merkezdi. Yine Medine, Anadolu'dan Fars diyarına, Şam üzerinden giden ve Fars diyarından Yemen'e uzanan ticaret yolları üzerinde olduğundan şehir bolluk içindeydi. Ayrıca nebatiler kervanlarla Medine'ye gıda, zeytinyağı ve tahıl ürünleri getirirlerdi. Medine'de daha ziyade yerel diyebileceğimiz pazar sistemine dayalı ticaret gelişmişti. Bu pazar sektörü daha önce Yahudilerin elindeyken zamanla Müslümanların bu alana hakim olduklarını görmekteyiz. Anlaşılan o ki Medine önemli ticaret yollar üzerinde bulunduğundan Medine'liler kervancılığa dayalı ticarette pek ilerlemiş, dayalı ticarette pek ilerlememişlerdi. Bunların ticaret sahası daha ziyade Medine merkezinde oluşturulan pazar yeriydi. Örneğin şehirde Beni Kaynuka'ya ait Butan'da köprünün yanında bir de buna yakın Habaşe adında bir pazar yeri vardı. Ayrıca Medine ticari hayatından önemli bir, bir diğer pazarda Kaynukalıları meskun olduğu yere yakın Cisir veya Cubaşe adı verilen pazardı. Yesrip'te oturan Araplar genelde çiftçilik ve ticaretle uğraşmışlardı, uğraşırlardı. Bir kısmı toprakla iş, toprak işlerken, diğer kısmı da Suriye pazarlarında ticaret yapıyorlardı. Bunlar Medine'ye, deve, at, zamk ve değerli taşlar getirirlerdi. Buradaki evs hazreç ileri gelenleri ise toprak sahibiydiler. Yahudiler Medine'de devletinin en zengin kesimiydiler. Bunlar genel olarak ziraat, ticaret, kuyumculuk, zirai araçların ürümüyle, üretimiyle uğraşırlardı. Ayrıca Yahudiler faizli şeylerden bol para kazanır ve Arap Yarımadası'nda maddi sıkıntısı olanlar büyük servet sahibi olan Yahudilerden borç alırlardı. Kaynuka Yahudileri silah sektörü ve altın piyasasına hakimdiler. Ayrıca bunların El-Kuf denilen yerde zengin meyve bahçeleri vardı. Nadir Nadiroğullar ise çiftlik, bahçe ve otlaklar sahibi olup tarımda zirveydiler. Genel olarak Medine pazarına Yahudiler hakimdi. Evs Hazreti'nin uzun süre savaşmaları, Yahudilerin ticari gücünü ve pazar hakimiyetini kuvvetlendiriyordu. Hatta Yahudiler, ticari hakimiyetlerine zarar gelir düşüncesiyle Medine'ye gelen Müslümanları sevmediler. Daha sonra ticaret ehli olan muhacirler ticaret ahlakı ile halkın sempatisini kazanıp ticarette alternatif bir güç oluşturunca, Yahudiler Medine pazarında tutunamayıp Hayber'e gitmek zorunda kalmışlardı. Unutulmaması gereken diğer bir hususta Mekke-Medine arasında kuvvetli ticari ilişkilerin bulunmasıydı. Bilindiği gibi aziz dostlar, Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'ye Medine gitmesinin bir nedeni de Mekke kervanlarının geçtiği arazi sahipleriyle işbirliği anlaşmaları yapıp, Mekke kervanlarının bu arazilerden geçmesini engellemek ve bu yolla Mekke ekonomisine darbe vurmaktı. Muhacirlerin Medine ticaretine hakim olmaları ve Medine topraklarında kervanlarını geçiren, kervanlarını geçiren Mekke müşriklerine yolların kapatılması Yahudi tacirlerine kazdırdığı muhakkaktır. Yahudi tacirleri kızdırdığı muhakkaktır. Bu Müslüman Yahudi ilişkilerinin bozulmasının ilk nedenlerinden biri olabilir. İslam tarihinde Mekkeden gelen Muhacirlerle Medine ile ensarı kaynaştırmak anlamına gelen muahat anlaşması da yapılmıştı. Bunların oluşturdukları birliktelik üzerine Medine İslam Devleti'nin kurulmasını sağlayan dini, siyasi ve iktisadi amaçlı bir anlaşma gerçekleşti. Muahhadın dayandığı zihniyet, bu zihniyetin işleyişi ve doğurduğu sonuçlar Medine'deki Müslümanların hayatı ve hazırlanan Medine vesikası üzerinde etkili olmuştu. Konuyla ilgili rivayetlere bakıldığında bahsedeceğimiz muahattan önce Mekke'de bir muahat daha yapıldığını görüyoruz. Örneğin Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer, Zubeyr bin Avvam ile Abdullah bin Mesud kardeş olmuşlardı. Müslümanlar Medine'ye gelince Medine mevsim iklimine dayanamadılar. Örneğin Hazreti Ebubekir, Bilal, Amir bin Fehir e radıyallahu anhum gibi kişiler hastalanmışlardı. Çünkü bu dönemde Medine'de sıtma ve veba gibi hastalıklar yaygındı. Sahabenin hastalandığını gören Resulullah Aleyhisselam, Ey Allah'ım! Mekke'yi güzel kıldığın gibi, Medine'yi de bizim için güzel ve mübarek kıl diye dua etti. Bu duayı Hicaz İstasyonu'nun olduğu Medine'deki beyaz becik bulunan Sükya Mehcedi'nin olduğu yerde yapmıştı aziz dinleyicilerim. Muahat hak eşitlik ve miras üzerine yapılmıştı. Bedir Savaşı'na kadar iki taraf birbirine varis oldu. Yapılan kardeşlik anlaşmasından önce Resulullah Aleyhisselam Allah için ikişer ikişer kardeşleşin dedi ve kendisi de Ali bin Ebi Talib'in elini tutup onunla kardeş olduğunu açıklamıştı. Muahata dahil olan Ensar'dan 45 ve Muhacir'den 45 kişi olmak üzere toplam 90 kişi olmuştu. Yapılan kardeşlik anlaşmasına Ensar o kadar sıcak baktı ki hurmalıklarını ya da Ailelerinden birini kardeşine vermeyi teklif edenler de oldu. Ancak muhacirler alan değil veren olmak ve de kimseye yük olmamak için bahsi geçen yardım tekliflerini kabul etmemişlerdi. Onurluydular. Muhacirlerin Medine'ye in intibakları çok zor görünüyordu. Resulullah Aleyhisselam, muhacirlerin Medine'ye intibakını sağlamak, muhacir ile ensar arasında bir kaynaşma sürecini başlatmak, Müslümanlar arasında ortak sosyo-kültürel zihniyete dayalı İslami bir topluluk oluşturmak, muhacirleri madden desteklemek ve oluşturulan topluluğu iç ve dış tehlikelerden korumak için hicretin ilk yılının beşinci ayında Enes bin Malik'in evinde muahhat anlaşması yapmıştı. Resulullah Aleyhisselam anlaşmaya katılacak tarafların mesleklerinin aynı olması ve Ensar'ın zengin olanlarının anlaşmaya katılmalarını istiyordu. Örneğin Peygamber Aleyhisselam genelde Ensar'ın zengin olanlarını tercih ediyordu. Belki de bununla iki tarafın birbirlerine daha çok anlam birbirlerini daha çok anlamaları ve kaynaşmalarını hedef ediyordu. Mahiyeti itibariyle tarafları öz kardeş gibi birbirine bağlayan ve onların birbirlerini korumalarını esas alan muahat, Müslümanlar açısından sosyal ve ekonomik temelleri olan bir proje. Yapılan muhat anlaşması ile Medine'de Müslümanların iktisadi ve ticari hayata hakim olmaları ve Medine siyasi hayatında siyasi birlik yolunda ilk adımın atılması sağlanmıştı. Muahat, Sonradan Medine'de cereyan eden siyasi hareketler için Müslümanlar açısından önemli bir basamaktı. Tamamen siyasi amaçlıydı. İlk İslam toplumunun nüvesini teşkil eden bu kardeşlik anlaşması sayesinde Müslümanlar Medine'de avantaj sağlayıp güç sahibi oldular. Bunun sonucu olarak yerli Medine'lilerin hazırlanan Medine vesikasına imza koymalarını sağladı. Bu da bundan sonra güçler dengesi çerçevesinde Müslümanların etkin ve yetkin bir sosyal grup olacaklarının ipuçlarını vermekteydi. Arka planda kabilecilik yerine din kardeşliğini esas alan bu yönüyle temelli fikir, Duygu ve iman birliği ortak paydasına dayanan bu anlaşma ile ileride Müslümanlar arasında çıkabilecek rekabet veya çekişmelerin önüne geçmekte hedefleniyordu. Kısacası bu muahhat dediğimiz anlaşma Medine'de Müslümanları kabilevi esaslar üzerine değil tamamen İslami duygular üzerine temellendirmiş bu yönüyle alışılmışın dışındaki bir birliktelik anlayışını getirmişti. Muahhatla muhacirlerin Medine'ye intibakı sağlanmıştı. Ayrıca Müslümanların oluşturduğu cemaatin iç ve dıştan gelebilecek dengelere karşı korunması sağlanmıştı. Siyasi sonuç itibariyle bu anlaşma, Müslümanlara Medine'de siyasi ve iktisadi hayatta en güçlü kesim olma şansını vermişti. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan sözleşme ve anlaşma kavramı, İslam'dan önce Arap toplumunda da mevcuttu. Araplarda sözleşmelerin varlığına ve uygulamalarına Kur'an da işaret buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam da cahiliye döneminde yapılan herhangi bir anlaşmayı İslam dini ancak geliştirir deyip Araplarda anlaşma kavramının varlığına işaret ediyor ve anlaşmalara hep sıcak bakıyordu. Ayette denildiği gibi sul hayırlıdır. Peygamber Aleyhisselam barış peygamberiydi. Kulları Rabbi ile barıştırmaya, kulları kullar ile birbirleriyle barıştırmaya Sonra kulları tüm valik âlimiyle barıştırmayı şekillendiriyordu. ahlak muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir Resul olan kıymetli incimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sünnetiyle sokaklarımızı, kurumsal, kamusal alanlarımızı imar ve ihya etmeye şuur ve basiretini Allah'tan niyaz ediyoruz. Selam olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı salavatlar ile alarken mübarek sünnetiyle onu anlamaya çalışanlara. Devletini yücelten, davasını bileyen, ülküsünün peşinde koşan, ilahi kelimatullahın sevdasını yaşayan, bulunduğu özel ya da kamusalın her aranda peygamberin siretini ve suretini ve sünnetini kendisine rehber edenlere. Ailesinde, yuvasının önünde oluşturduğu en küçük bir yemek sofrasından, okuldaysa okulda, işteyse işte ortaya koyduğu her duruşunda, Peygamberi, İslami, Muhammedi duruşu sergileyebilenlere. Kocasıyla kavga etmek için, karasıyla dövüşmek için, ile cederleşmek için, işçisiyle mücadele etmek için, idarecisine baş kaldırmak için, idare edilenini ezmek için bahane ve sebepler arayanlardan değil, bulunduğu her konumu Allah için Resulullah'ın pratiğindeki gibi diriltmek adına gayret edebilenlere. Selam olsun. Yavrucuklarını hedeflendirip geleceğin istikbalini çizmeye namz edenlere. Selam olsun tek kişi de olsa adamı atabilenlere. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamlamış olduk. Dünyanın her yerinden bizi dinleyen gerek yayın frekansıyla gerek internet üzerinden tüm kardeşlerimize müteşekkiriz. Tüm kayıtlarıma ve çalışmalarıma debulo.w.atdan web soyunda sistemden ulaşabilirsiniz. Dualarınızda olabilmek en büyük şereftir bizim için. Assalamualaikum ve rahmetullah.